İslam kahramanları Osman Oktay yazdı Süleyman Arap Ulan Yönesli <Sessizlik> Mete Dönmezer, Mine Yılmaz, Şahan Yılmaz, Banu Kuday Ve Elif Feyzoğlu sizler için seslendirdi. Teknik yapım Zeynep Demirezen Üçüncü bölüm Cennet'le müjdelenen sahabilerden Ebu Ubeyde ile ilgili bir bölüm okudu Hasan amca ve gözlerimiz yaşardı <gülüyor> Hayrola çocuklar merak ettim doğrusu Hani e, Bedir savaşında babasıyla karşılaşmış ya Ebu Ubeyde <gülüyor> Anladım, anladım. O günler öyleydi çocuklar. Kimi ailelerde baba inanmış, oğul inanmamış. Kimi ailelerde de tabi tersi olmuştu. Güçlü bir yapısı, güvenilir bir kişiliği olan Ebu Übeyde, Müslüman olduğu zaman da babası akrabalarıyla birlikte şiddetle karşı çıktı. Onu boykot ettiler, işkence yaptılar. Ama Ebu Übeyde aldırmadı. Peygamberimize sadakatle bağlanarak kararından dönmedi sonunda savaşta da karşı karşıya geldiler. Ama Ebu Ubey de babasıyla karşılaşmamak için hep ondan kaçmıştı. Doğru yavrum doğru. Ancak ne var ki babası onun üstüne doğru gidiyordu. Çaresiz kalan Ebu bey de babasını cezalandırmaktan başka yol kalmadığını düşünerek son darbeyi indirdi. Onun bu hareketi Kur'an-ı Kerim'de de övülmüş değil mi Hasan amca? Bakıyorum siz iyi hazırlanmışsınız. <gülüyor> evet çocuklar. Kur'an-ı Kerim'in ee, dur bakayım... Ee, eh, tamam, tamam. El Mücadele Suresinin 22. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor... Allah'a ve ahiret gününe inanan bir cemaatin Allah ve Resulüne karşı gelenlere sevgi ve samimiyet beslediğini göremezsin. Allah ve Resulüne karşı gelenler inananların ister babaları, ister oğulları ve kardeşleri ve isterse aşiretleri olsun... Durum aynıdır. Onlar Allah'ın imanı kalplerine yazdığı ve kendinden bir ruhla desteklediği kişilerdir. Onları içlerinden ırmaklar akan ve sonsuza kadar kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razıdır ve onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın yaptığı güzel bir hareketin övülmesi... O insan için ne kadar iyi bir şey değil mi Hasan amca? Tabii yavrum, tabii. Şenehber'in en büyüğü bir insanın Allah tarafından övülmesidir. O sıralarda Kur'an-ı Kerim henüz tamamlanmamıştı. Yüce Allah, Cebrail aracılığı ile ayetlerini Peygamber Efendimiz'e göndermeye devam ediyordu. Bu arada yaşanan olaylarla, kafalarda beliren bir takım sorularla ilgili yorumlar, açıklamalar getiren ayetler gönderiliyordu. Ebu Ubeyde için gönderilen ayette bunlardan biridir. Ebu Ubeyde Uhud Savaşı'na da katılmış. Peygamberimiz yaralanınca yüzüne batan halkaları dişleriyle çıkarmış. <gülüyor> Maşallah çocuklar. Ne güzel de öğrenmişsiniz her şeyi. Doğru söylediniz. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin yüzü yaralanmış... ...miğferinden kopan iki halka mübarek yüzlerine batmıştı. İşte Ebu Ubeyde dişleriyle tutarak bu halkaları çıkardı. Bu arada dişleri de kırılmış... Öyle oldu yavrum öyle oldu. Müslümanlar bir an gaflete düşünce düşman aniden saldırdı. Allah'a şükürler olsun ki zarar büyümeden önüne geçildi ve zafer kazanıldı. Bunda Ebu Ubeyde gibi vefakar kimselerin rolü çok büyüktü. <Gülüyor> eh, Çağrı sen bakıver kapıya birisi geldi herhalde. Ablam gelmiştir. <gülüyor> Tuba mı? Evet. Aa, <gülüyor> Gel bakalım Tuğba. Gel kızım. Özür dilerim Hasan amca. Betül'lere gitmiştim yetişemedim. Betül'ler de kim? Arkadaşın mı? Hem arkadaşın hem de akrabamız. Bir de küçük kız çocukları var Rümeysa. Öyle tatlı bir çocuk ki. Neyse siz ne yaptınız? <gülüyor> Biz de bu delikanlılarla konuşuyoruz. Galiba konuşmanızı bırakırız. Yok canım yok önemli değil. Yine konuşuruz. cennette müjdelenen sahabilerden... Ebu Ubeyde'yi anlatıyordu. Ah biliyorum, Turla birlikte evde ben de okumuştum. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği zamanında ordu komutanlığına getiriliyor değil mi? Evet, evet. Peygamber Efendimiz zamanında bütün savaşlara katılıp kahramanlıklar gösteren Ebu Ubeyde artık tam bir asker olmuştu. Taktik ve teknik bilgisiyle iyi bir komutanın bütün özelliklerini taşıyordu. Şam ve civarı Halid bin Berit ile Ebu Ubeyde'nin gayretleri sonucu fethedildi. ...böylece İslam toprakları büyük ölçüde genişledi. O zamanlar Suriye kimlerin elindeydi? Ee, Bizanslıların elindeydi. Öyle mi Hasan amca? Evet, Tuğba iyi bildi. <gülüyor> Niye güldünüz Hasan amca? Suriye'de Akdeniz kıyısında bulunan Laskiye şehri... ...stratejik bakımdan çok önemliydi. Ebu Ubey bu şehri mutlaka fethetmek istiyordu. Ancak şehrin etrafı kale duvarlarıyla çevirmiş durumdaydı. Müslümanların deniz yolundan gelip savaşa katılacak yeterli gemileri de yoktu. Günlerce süren kuşatma ise bir sonuç vermiyordu. Sonunda Ebu Ubeyde'nin aklına çok güzel bir taktik geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bu Laskiye kalesini geçmemiz çok zor. Hatta hiç mümkün değil Ne yapabiliriz ya Ebu Ubeyde Bir hileye başvuracağız Evet evet hile Bu nasıl olur Ben Resulullah'ın el harbi hut atın Harp hiledir dediğini duydum Biz de hileye başvuracağız Başka çaremiz yok Aklına başka bir fikir gelen var mı sizin kararınıza uymaktan başka çaremiz yok. O halde dinleyin. Dinleyin. Bu gece askerlerimizin hepsi seferber olacak. Etrafa büyük ve derin çukurlar kazacağız. Sonra? Toprak yığınlarını ortadan kaldıracak, çukurları belli etmeyeceğiz. Askerler çukurların içine girip bekleyecek ve ortalıkta hiç kimse görünmeyecek. Sabah olunca Rizanslılar bizim çekilip gittiğimizi sanacaklar. Tabii kale kapılarını açacaklar ve herkes etrafa dağılacak. Kaç haftadır tarlalarına gidemediler. Buna mecburlar. O zaman aniden hareket edip şehreyle ele geçireceğiz. Ne dersiniz? Olur. Başka başka başka başka. Ne evet. Hiç vakit kaybetmeden önce planımızı yapalım. İşte böyle çocuklar. Ebu Ubeyde'nin taktiği başarılı oldu. Ve Laskiye şehri de Müslümanların eline geçti. Bizanslılar bu bölgede çok büyük kayıplara uğratıldılar. Sonra ne oldu Hasan amca? Ebu Ubeyde orada mı kaldı? Hayır yavrum. Filistin taraflarına geçti. <gülüyor> Ama orada onu kötü bir akıbet bekliyordu. E, Nasıl <gülüyor> yani? Ordu içinde veba hastalığı çıktı. Bunu haber alan Hazreti Ömer çok üzüldü. Hemen bir mektup yazarak... Ebu Ubeyde'yi Medine'ye çağırdı. Ancak böyle bir durumda Ebu Ubeyde askerlerini terk etmek istemedi. İslam halifesine şöyle bir cevap gönderdi. Başımda bulunduğum askerlerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri neyse o olur. Bu cevabı okuyan Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Onun bu halini görenler Ebu Ubeyde öldü mü diye sordular. Hazreti Ömer de onlara hayır fakat ölmüş gibi diye cevap verdi. Sonra öldü mü? Evet yavrum. O da veba hastalığına tutuldu ve kurtulamadı. Böylece Peygamber Efendimizin her ümmetin bir güvenler kişisi olur. Benim ümmetimin emini de Ebu übeydir Diyerek övdüğü, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğe layık gördüğü, Hazreti Ömer'in onun isabetli kararları, adaletli davranışları karşısında Allah'a hamdolsun ki aramızda böyle insanlar var diye takdir ettiği Hazreti Ebu Ubeyde büyük işler başarttıktan sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah ondan razı olsun. Amin. Tabii Çağrı sorabilirsin yavrum. Ee, şimdi sahabileri okurken Abdurrahman bin Av... Ha, evet Abdurrahman bin Av... Ee, sonra dün anlattığınız Ebu Bey de bin Cerrah. İşte yani her neyse ee, hep bin deniyor. Neden? <gülüyor> Haklısın Çağrı. Araplarda çocuklar babalarının adlarıyla birlikte anılırlar. Hz. Ali'ye Ali bin Ebu Talip denir. Bu Ebu Talib'in oğlu Ali demektir. Ya da babalar da çocuklarının adıyla birlikte anılırlar. Mesela ilk oğlu Kasım doğduğu zaman peygamberimiz Hazreti Muhammed Ebu'l Kasım diye anılmıştır. Bu durumda Abdurrahman bin Avf ne demek oluyor? Avf'ın e, oğlu... Abdurrahman <gülüyor> Tamam oldu işte Bugün Abdurrahman bin Afı mı anlatacaksınız Hasan amca? Tabii biz Çağrı ile çalıştık bile <gülüyor> Bu delikanlılar çok yaman Tuba Gördün mü? Derse hazırlanır gibi çalışıp çalışıp öyle geliyorlar <gülüyor> Öyle o zaman onlar anlatsınlar ee, Anlatır mısınız çocuklar? Anlatırdık ama tam hazırlanamadık Aa, Kitaptan okuyacağımız bir yer vardı ya Evet evet kitabı verir misin Çağrı? Al. <gülüyor> oh. Abdurrahman bin Afın oğlu İbrahim, Peygamber Efendimiz'in babasına şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Avf'ın oğlu, Allah'ı kendine borçlandır ki, cennete girmen için ayaklarını güçlendirsin. Babam, Allah'a neyi borç verebilirim ki diye sordu. Resulullah, akşamki kazancını elinden çıkarırsın buyurdular. Babam, ya Resulullah hepsini mi diye sordu. Peygamber Efendimiz, Evet buyurdular. Babam Resulullah'ın dediğini yapmak için çıkmıştı ki Resulullah çağırdı ve şöyle buyurdu. Misafirini ağırlar, yoksulu yedirir. İhtiyacı olanı boş çevirmezsen içinde bulunduğun nimetin hakkını ödemiş olursun. <gülüyor> tamam oturur. Okuyacağınız yer bitti mi? Evet. Abdurrahman bin Af zengin miydi? Medine'ye hicret ettiği zaman hiçbir şey yoktu. Ensardan Saad bin Rabi ile kardeşlik kurmuştu. Önceleri bu Medineli kardeşinin yardımıyla idare etti. Saad bin Rabi kendi mal varlığının yarısını Hazreti Abdurrahman bin Avuf'a vermeyi teklif etti. Kabul etti mi? Kabul etmedi değil mi Hasan amca? Evet yavrum kabul etmedi. Ne yaptı peki? Saad bin Rabi'ye beni Medine çarşısına götür ticaret yapacağım dedi. Kendini işine verdi. Alın teri dökerek helalinden kazandı Hileye sapmadı Allah'a olan güvenini elden bırakmadı Ve kazancı günden güne arttı O fakirlere düşkünlere de çok yardımcı oluyordu değil mi? Hayır işlerine koşuyormuş Doğru söylediniz çocuklar Doğru söylediniz O kendisine nasıl zengin olduğunu soranlara Çünkü ben sakat mal satın almadım Alışverişimde hileye sapmadım Fazla kazanç aramadım Allah kazancıma bereket verdi demiştir. Zenginlik onu hiç zımartmamış mı sanaracaksın? Bak, <gülüyor> haklısın tabii. Ama bak e, sen sonuncu aklıma geldi. Eee sahabilerden Hazreti Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Ayşe evdeyken büyük bir gürültü işitip sebebini sordu. Ona Abdurrahman'ın 700 develik bir ticaret kervanı Şam'dan geldi dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe ben dedi Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Abdurrahman bin Avf'ın cennete emekleyerek girdiğini gördüm. Aa, nasıl? Bu çocuklar merak ettiniz değil evet, mi? Evet, evet. Haklısınız, haklısınız. Ama Hazreti Ayşe şöyle devam ediyor. Abdurrahman bunu duyunca yanıma gelip Aslı'nı sordu. Durumu anlayınca ben o devileri yükleriyle, palanlarıyla ve çullarıyla Allah yoluna bağışladım. Siz de şahit olunuz. Sonra Hasan amca sonra ne oldu Bunun üzerine peygamber efendimiz Onun için dua ettiler Cebrail aleyhisselam gelerek Resulullah'a Abdurrahman'a selam söyle Ve kendisini cennetle müjdele Dediler. Böylece de Hazreti Abdurrahman bin Av... ...ölmeden önce cennetle müjdelenmiş evet. oldu. Evet, Hasan amca... Şöyle kızım, bir şey mi soracaksın? Hazreti Abdurrahman bin Av... ...Mekkelilerle yapılan savaşlara katılmıştır değil mi? Tabii yavrum, katılmaz olur mu hiç? Peki niye sordun? Hiç, aklıma geldi de birden. <gülüyor> İyi ki sordun Tuğba. Bak, benim aklıma da çok güzel bir şey getirdin. Çok hoşunuza gidecek. Yaşasın! Yaşasın, dinliyoruz evet. Hasan amca. <gülüyor> Dinlemeyin de yaşayın. Nasıl, Nasıl yani? <gülüyor> Bedir savaşını hayal edin Savaş bütün şiddetine devam ediyor Tam bu sırada Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın Sağında ve solunda iki çocuk beliriyor Tıpkı Torun ve Çağrı gibi <gülüyor> Amca amca Söyle yavrum ne var Amca Ebu Cehil'i tanıyor musun? Evet yeğenim. Tanıyorum. Bize onu gösterir misin? Ne yapacaksınız onu? Bak elimizde kılıcımız var. Siz Ebu Cehil'le dövüşecek misiniz? Evet. Neden? Duyduk ki Allah'ın Resulüne dil uzatıyormuş. Eğer onunla karşılaşırsak sonuna kadar çarpışacağız. Öyle mi? Evet. Şimdi dikkatle şuraya bakın. Ebu Cehil işte şu etrafa küfürler savuran adamdır. Sa Gerçekten Hasan amca? O çocuklar mı öldürmüş Ebu Cehil'i? Sahabeler zaten o zaman için İslamiyet'e en büyük kötülükleri yapmakta olan Ebu Cehil'i sıkıştırmışlardı. Hep birlikte hak ettiği cezayı da verdiler. O iyi olmuş. İyi oldu tabii iyi oldu. Ebu Cehil hak ettiği cezayı, arkadaşları da unutamayacakları bir ibret dersini almış oldular. Abdurrahman bin Af zengin olduğuna göre savaşlarda orduya yardımlarda bulunmuştur. Elbette yavrum. Onun ne kadar cömert birisi olduğunu daha önce anlatmıştık biliyorsunuz. Bu cömertliği savaşlarda daha da artıyor, ordunun bütün ihtiyaçlarını karşılamak için yarış ediyordu. O tam bir sevgi ve merhamet abidesiydi. İnsanları sever, onlara iyilik yapmaktan da büyük zevk duyardı. İslam'ı en iyi bilen ve yaşayanlardan birisiydi. O yüzden Hazreti Ömer kendisinden sonra halife olması için onun da aday göstermiş değil mi? Evet yav, evet. Ama o adaletten feragat ederek Hazreti Osman'ın halife olmasını istedi. İşte bu büyük sahabide 75 yaşında olduğu bir sırada Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Suba ne konuşuyor <gülüyor> bu çocuklar böyle biliyor musun Bilmiyorum Hasan amca Bana da söylemediler sürpriz yapacaklar Allah Allah Merak ettim doğrusu Turun bir şey mi soracaksınız <gülüyor> Çağrı size bir soru soracakmış ee, Sor bakalım Çağrı hadi, hadi sor. Ee, İlk ok adam kimdir hmm, Ne bileyim Çağrı Çok zor bir soru sordun bana şey, Soruyu eksik sordun Çağrı Aa, Yani Müslümanlar arasında diyecektim öyle değil mi Evet Çağrı Müslümanlar arasında bir savaşta oku ilk kullananın kim olduğunu soruyor Hasan ah, amca. Ah, şimdi oldu işte. Durun bakayım. Ee, Saat. Evet. Saat bin Ebi Vakkas'tır. Müslümanlardan ilk ok atan kişi. Ah, o da ölmeden önce cennetle müjdelenenlerden biriydi değil mi? Evet, evet. Büyük sahabilerden, peygamber dostlarından biri. Ama madem ki söz açtılar, madem ki onun hakkında bana soru soruyorlar... Öyleyse Tuğrul'la çağrı anlatsın bize Saad bin Ebi Vakkas'ı. Olur mu? <gülüyor> Hadi anlatın bakalım. Evet çocuklar. Anlattığınız gibi Ebu Bekir'in yol göstericiliği ile Müslüman olan Saad bin Ebi Vakkas o sırada 17 yaşında bulunuyordu. Aa, çok gençmiş. Genç ama pehlivan yapılı, güçlü, kuvvetli bir yapıya sahipti. İslamiyet'te büyük bir imanla bağlandı. Annesi ona karşı çıkmış, eski dinine dönmezse bir şey yemeden, içmeden ölümü bekleyeceğini söylemiş. Doğru, doğru, doğru. Ama Hz. Saad, insanlara hiçbir faydası olmayan putlara tapmayacağını, gerçek huzuru ve kurtuluşun İslam'da olduğunu bildirerek annesinin çağrısına uymadı. Hani Müslümanlar arasında ilk ok katan kişi demiştiniz ya Hazreti Saad için. Bu nasıl olmuş? Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra her an için Mekkelilerin baskın yapmalarından korkuluyordu. Bunun için de Peygamberimiz küçük askeri birlikler kurarak Medine çevresinde tedbir alıyordu. İşte bu birliklerin içinde Hazreti Saad bin Ebi Vakkas da bulunuyordu. Bir gün 200 kişilik bir düşman kuvvetiyle karşılaştılar. Savaş çıkmadan da dağıldılar. Ancak Saad bin Ebi Vakkas bir ok atmakla yetindi. Öyle değil mi Hasan amca? <gülüyor> evet, evet, evet. Çağrı ile birlikte öyle güzel anlattınız ki bakıp kaldı. Neyse, işte Saad bin Ebi Vakkas'ın attığı bu ok... ...Allah rızası için düşmana atılan ilk cihat oku oldu. <gülüyor> ne güzel. Onun daha güzel işleri de var yavrum. Nasıl yani? Hazreti Ayşe'nin e, naklettiğine göre... ...işte o günlerde Peygamberimiz bir baskın olabileceğini düşünerek... Geceleri uyku uyuyamaz olmuştu. Yine böyle bir gece peygamberimiz... ...ashabımdan güçlü kuvvetli birisi beni bekleyip gözetlese de... ...biraz uyku uyusam buyurmuşlardı. Tam bu sırada dışarıda bir silah şıkırtısı duyuldu. Ve peygamberimiz... ...o kimdir diye sorunca... Saad bin Ebi Vakkas'ın sesi duyuldu. Benim ya Resulallah... ...size bir suikast olabilir diye korktum da... ...beklemeye geldim... Peygamberimizin veda haccından önce Saad bin Ebi Vakkas hastalandığı için bu hacca katılamadı. Sonra... Yara, peygamberimiz onun için dua etti. Öyle değil mi Hasan amca? Doğru söyledin Çağrı, doğru söyledin. Hazreti Saad kendi hayatından ümidini kesmişti. Kendisini ziyaret eden peygamber efendimize bu ümitsizliğini hissettirip, mallarını fakirlere dağıtmak istediğini söyledi. Peygamberimiz, ey Saad, inşallah yaşarsın. O zaman senin aileni yedirip içirmen de sadakadır. Ey Sad, Allah'ın kerem ve yardımından öyle umarım ki seni bu hastalıktan kurtarıp iyileştirir. Öyle ki yapacağın işlerden Müslümanlar hoşnut olur, müşrikler de zarar görürler, dediler. Peki sonra iyileşti mi? İyileşti yavrum, iyileşti. Üstelik daha uzun yıllar yaşadı. Hem de komutan oldu değil mi? Aa, öyle mi? Öyle ya Tuğba, öyle kızım. Peki ne zaman komutan oldu? Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında yavrum. Halife Ömer, İran'ı zapt etmek için hazırlanan ordunun başına... ...onu başkomandan olarak tayin etti. Bu ordu, Kadisiye denilen yerde... ...İran ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bu seferden sonra İran işlerine giren Hazreti Saad... ...İran'ın baş yerinde alıp bütün hazinelerini ele geçirdi. Yani İran Fatih'i oldu. <gülüyor> evet, ya, evet, evet. Saad bin Ebi Vakkas İran Fatih'i ünvanına aldı. Ele geçirilen ganimetin bir miktarını Medine'ye gönderdi. E, ganimet ne demek Hasan abi? Ben biliyorum. E o zaman sen söyle Tuğrul. Savaş sırasında düşmandan ele geçirilen mallara, paralara ganimet adı verilir. Doğru, doğru. İşte Hazreti Ömer bu ganimetleri alınca çok memnun oldu. Onları hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtırken şöyle diyordu. Bu malları ele geçiren ve sonra buraya gönderen insanlar muhakkak ki güvenilir insanlardır. İran'ı fethedilince İslam toprakları iyice genişledi öyle değil mi? Elbette. Suudi Arabistan'dan başlayarak İran içlerine kadar hemen bütün topraklar Müslümanların eline geçti. Buralarda yeni yerleşim yerleri kuruldu. Aaa hatırladım. Küfe şehrini de Saad bin Ebi Vakkas kurdu. Öyle değil mi Hasan amca? Evet yavrum. Bugün Irak'ta bulunan Küfe şehri Saad bin Ebi Vakkas tarafından kurulmuş ve Saad, Küfe emiri olarak dört seneye yakın bir süre burayı idare etmiştir. Hazreti Saad o kadar adaletli, öyle güvenilir bir kişiydi ki Hazreti Ömer tarafından yerine aday gösterilen altı kişiden biri de odur. Hazreti Osman ve Hz. Ali zamanında çıkan karışıklıklarda... ...tarafsız kalmayı başarmış... ...bu haliyle Hz. Ali'nin takdirini kazanmıştır. Peki onun cennetle müjdelenişi nasıl olmuş? <gülüyor> şöyle tuğbacı Hz. Ömer'in oğlu Abdullah... ...Peygamberimizden naklettiği bir hadisi şerifte şöyle diyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanında oturuyordu. Peygamber Efendimiz... ...şimdi sizin yanınıza cennet ehlinden bir zat girecektir buyurdular... Bunun üzerine Hazreti Sa'at çıka geldiler. Ertesi gün Peygamber Efendimiz yine böyle buyurmuşlardı ki yine Sa'at yanımıza geldi. Ne güzel, ne mutlu ona. İşte bu mutlu kişi 80 yaşına geldiği bir sırada ve Hicret'in 55. senesinde vefat etti. Allah ondan razı olsun. Amin, amin. Bizim ümidimiz kalmamıştır artık. Bu kaleyi ele geçiremeyeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz ama ne zamana kadar? Zübeyir bin Avvam komutasında yola çıkan 12 bin kişilik ordu gelmek üzere. Gelseler de işimiz zor. Bu Babilyon kalesi çok yüksek. Çok sağlam bir yapı. Geçemeyiz. Geçmek zorundayız. Suriye ve İran taraflarında rahatladık. ...bu Rum milletini Mısır'dan da söküp atmazsak... ...dini İslam'a rahat yoktur. Haklısın ya Amr bin As. Haklısın. İşte haberci geliyor. Zübeyir bin Avvam'dan haber getiriyor olmak. Müjde ya Amr bin As, müjde. Söyle, haberin nedir? Zübeyir bin Avvam geliyor. Biz her gibi atıyorlar sanki. Oh yakın var mı? Az sonra görünürler, az sonra. Ne kadar askerin kaldı ya Amir Winas? 4 bin eyahtı. 12 bin askerde bende var. Halife Ömer ne yapıp yapıp bu kaleyi almamızı istiyor. Şansımız çok az ama hayır. Başarmaktan başka çaremiz de yok. Ben kalenin durumunu haber aldığım için... ...uzun bir merdiven yaptırıp getirdim. Merdiven işini biz denedik ama... ...başaramadık. Yukarıdan kızgın yağ döküyorlar. Yüzlerce askerimiz yandı, sakat kaldı. Bir yolunu bulacağız. Hele bir gece olsun. Hazreti Zübeyir bin Avvam o zaman Rumların elinde bulunan Mısır'daki o, o Babilyon kalesinin etrafını şöyle bir gözden geçirdi. Saldırıya geçebilecek yerleri keşfedip planlar yaptı. Askerlerine yapacakları işleri bildirip gecenin olmasını bekledi. Kaleye gece mi saldırdılar? Evet. Gece ilerleyip her yer sessizliğe bürününce önceden hazırlayıp getirdikleri merdivenleri kalenin surlarına dayadılar. Öbür merdivenler uygun yerlere kondu. Az sonra kalemin burçlarından tekbir sesleri yükseldi. Bu İslam askerlerine bir hücum emriydi. Neye uğradığını şaşıran Rumlar teslim olmaktan başka çare bulamadılar. Müslümanların kazandığı bu zaferden sonra Rumlar Mısır'da tutunamadılar değil mi? Evet yavrum. Hz. Zübeyir'in öncülüğünde bu muazzam kale fethedilince... ...Müslümanlar rahat bir nefes alma imkanına kavuştular. İslamiyet artık Suudi Arabistan'ın hem doğusunda hem de batısında yayılıyor... ...günden güne güçleniyordu. İşte çocuk yaşta Müslüman olan Hazreti Ali... ...17 yaşında Müslüman olan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas... ...ve 16 yaşında Müslüman olan... ...Hazreti Zübeyir bin Avvam da... ...Peygamberimizi severek... ...İslamiyetin getirdiği iyiliklere... ...güzelliklere inanarak Müslüman olmuşlardı. Bunun için... ...hiçbir şeyden yılmadılar. Kararlarından da dönmediler. Bildiğiniz gibi işkenceler karşısında... ...Müslümanların bir kısmı... ...Habeşistan'a hicret ettiler. O zamanki Habeşistan Kralı Necaşi... ...kendisi Müslüman olmamasına rağmen... ...onları ülkesine kabul etti. O kral... Yani Necaşi hangi dindendi? Hristiyandı. Ama iyi bir misafirperverlik yaptı. Onları Mekkelilere karşı korudu. Aa, şimdi hatırladım. Mekkeliler Habeşistan'a sığınan Müslümanları geri istemişlerdi değil mi? Evet yavrum. Kral Necaşi Mekkelilerin bu isteğini kabul etmedi. Ancak ne var ki... Bu arada Habeşistan'da baş gösteren iç karışıklıklar... Hem krallığı hem de orada bulunan Müslümanları rahatsız etti. Ne oldu? Habeşistan'da krala karşı olanlar bir iç savaş başlattılar. Müslümanlar savaşa karışmadılar ama kendine yardımcı olan Necaşi'nin kazanmasını istiyor, onun için dua ediyorlardı. Sonra ne oldu? Savaşın sonunu merakla beklemeye başladılar. Bu arada Zübeyir bin Avvam günlü olarak savaş meydanına kadar sokuldu ve sonucu beklemeye başladı. Akşama doğru Necaşi'nin askerleri kesin bir zafer kazanmıştı. Hazreti Zübeyir koşarak geri döndü ve bu güzel haberi arkadaşlarına ulaştırdı <gülüyor> Yaşasın Evet yaşasın <gülüyor> Bu arada Mekke'den çok değişik haberler geliyordu Ne gibi? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer Müslüman olmuşlardı Kureyş kabilesinin hep birlikte Müslüman olduğunu söyleyenler de vardı Ama olmamışlardı değil mi? Olmadılar tabi yavrum Üstelik Müslüman olanların sayısı arttıkça onların çiğni de artıyordu Habeşistan'daki Müslümanlar gelen haberler üzerine döndükleri Mekke'den tekrar ayrılmak zorunda kaldılar ve bu sefer Medine'ye hicret ettiler. Zübeyir bin Avvam Bedir ve Uhud savaşlarına da katılmıştır herhalde. Elbette kızım elbette. Daha önce onun Mısır'daki Babilyon Kalesi'nin fethinde oynadığı rolü anlatmıştık. Bedir ve Uhud savaşlarında da savaş tekniğini iyice öğrenen Zübeyir bin Avvam daha sonra da iyi bir kumandan olmuş. ...Babilyon zaferi gibi birçok önemli zaferler kazanmayı başarmıştır. Zübeyir bir Avvam da cennetle müjdelenmiştir değil mi? <gülüyor> ne dersin Tuğrul öyle mi ha? Tabii. Hani bizde bir hadisi şerif okumuştunuz ya... ...orada Hazreti Zübeyir'in de adı geçiyordu. İyi hatırladım Tuğrul. Hazreti Abdurrahman bin Avv'un naklettiğine göre... ...Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Talha cennetliktir. Zübeyir cennetliktir. Abdurrahman bin Avf cennetliktir. Said bin Zeyd cennetliktir. Ebu Ubeyde cennetliktir. Saad bin Ebi Vakkas cennetliktir. Ne mutlu onlara. Evet. Ama işte bu mutlu kişi, bu İslam kahramanı ve bu peygamber dostu ne yazık ki bir iç karışıklık sırasında şehit edildi Allah bütün dostlarıyla birlikte Zübeyir bin Avam'dan razı olsun Amin Ey pazarcılar Pazarcılar İçinizde Mekke'den gelen var mı? Şeyhe Evet var sen misin? Evet ben Mekkeliyim. Ubeydullah'ın oğlu Talha'yım. Siz rahip misiniz? Evet. Sana bir şey soracak. Buyurun sorun. Ahmet göründü mü? Ahmet. Ahmet mi? Ahmet de kim? O bir peygamberdir. Peygamberler halkasının sonuncusu olacaktır. Mekke'de ortaya çıkacak. Sonra da Medine'ye hicret edecektir. Tuhaf. Ne diyor bu rahip efendi bilmem ki. Söylediklerimi unutma. Şimdi onun ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Mekke'ye dönünce sor. Eğer sen hayattayken o peygamber ortaya çıkarsa hemen ona uy. Ben burada yokken bir şeyler oldu mu Hayana? Oldu ya oğlum oldu. Ne oldu? Muhammedül Emin. Peygamberlik iddia. Atalarımızın dinini, putlarımızı hep inkar edermiş. Doğru mu söylüyorsun ana? Sana ne oluyor ha? Niye seviniyorsun ki? Hiç. Anne, Husra pazarında rastladığım bir rahip... ...bana bugünlerde adı Ahmet olan bir peygamberin... ...Mekke'de ortaya çıkacağını söyledi. Rahip nereden biliyormuş? Bilmem. Onların kitaplarında yazıyormuş. Tarifine göre de bu peygamber... ...Abdülmuttalip torunu Muhammed. Muhammedül Emin olmalı olumsuz, oğlum sus. Korkarım Ebu Kuhafi'nin oğlu gibi sen de inanacaksın Muhammed'e. Ne dedin ne dedin? Ebu Kuhafi'nin oğlu yani Ebu Bekir inandı mı Muhammed'ül in Emin'in peygamberliğine? İnandı ya inandı. Üstelik Muhammed yalan söylemez. Ne diyorsa doğrudur. O peygamberdir diyormuş herkese. Ebu Bekir doğru söylüyor anne. Bunu sen de biliyorsun. Delirdin mi sen Talha? Neyi doğru söylüyor? Ona Muhammedül Emin diyen biz değil miyiz anne? O şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Ben inanırım ki... ...şimdiden sonra da söylemez. Ben şimdi Ebu Bekir'in yanına gider... ...her şeyin doğrusunu öğrenirim ondan. Gitme, gitme onun yanına oğlum. Gideceğim anne, gideceğim. Gideceğim <Gülüyor> İşte böyle çocuklar. Hazreti Talha bin Ubeydullah doğru Hazreti Ebubekir'in Bekir'in yanına vardı. Hazreti Ebu Bekir Mekke'de olanları Hazreti Muhammed'e peygamberliğin gelişini anlattı. Hazreti Talha da Musra pazarındaki rahibin söylediklerini aktardı. Sonra ne yaptılar? Peygamberimizin yanına gittiler. Doğru söyledin Tuğrul. Hemen peygamber efendimizin yanına gittiler. Talha bin Ubeydullah şahadet getirerek Müslüman oldu. Büyük sahabilerin çoğu Hazreti Ebubekir Bekir aracılığıyla Müslüman olmuşlar değil mi? Evet yavrum, evet. Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Elkam ve şimdi anlatmaya çalıştığımız Hazreti Talha bin Übeydullah başta olmak üzere daha pek çok sahabi Hazreti Ebubekir'in Bekir'in yol göstericiliğiyle Müslüman oldular. Herhalde. Evet odur ben bakarım <gülüyor> ah, Özür dilerim Hasan amca ben geciktim yine Emir <gülüyor> kızı olmak kolay bu Tuğba Kim bilir ne işler yapmışsındır evde <gülüyor> Anneme yardım ettim de biraz Aferin sana kızım iyi yapmışsın Hadi geç otur şöyle bakayım e, Sizler neler yaptınız Cennet ve Müzehren sahabelerden Talha bin Ubeydullah hakkında konuşuyordu Aa, Evet evet iyi ki hatırlattın Çağrı. Daha önceki konuşmalarımızda sözünü ettiğimiz gibi, Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, Hz. Talha bin Ubeydullah'ın cennetlik olduğunu buyurmuşlardı. Hz. Ali de, ''Rasulullah'ın Talha ve Zübeyir benim cennet komşularımdır.'' buyurduğunu işittim, demiştir. Talha bin Ubeydullah, Huvud Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstermiş. Peygamber Efendimiz'in dışı kırılınca, onun koluna girip güvenilir bir yere götürmüş. ...yanlarına sokulan düşmanları da etkisiz hale getirmiş. O <gülüyor> Tuba, sen geç kaldın ama bakıyorum konuyu bizden iyi biliyorsun. <gülüyor> o ne demek Hasan amca? Bu zamanlarımda dedemin geçen yıl bize almış olduğu şu kitabı okuyorum. Dün de Hazreti Talha ile ilgili bölümü okumuştum. <gülüyor> i̇yi yapmışsın kızım. O elindeki kitap çok faydalı bir kitaptır. Anlattığım gibi Uhud Savaşı'nda Hazreti Talha bin Ubeydullah... ...Peygamber Efendimiz'i korumak için büyük gayret gösterdi. Tabii bu arada çeşitli yerlerinden yaralandı. Peygamberimiz onun yaralarını mübarek elleriyle sıvazlayarak Allah'ım ona şifa ve kuvvet ver diye dua ettiler. Hazreti Talha bin Übeydullah Allah'ın izniyle iyileşerek yeniden savaş meydanına döndü. İşte böyle çocuklar. O büyük, o şerefli insanlar kendine yakışan büyük işler yapıyorlardı. Hazreti Talha, Peygamber Efendimiz'den sonra da İslam'a büyük hizmetlerde bulundu. Hazreti Ömer'in kendi yerine gösterdiği altı halife adayından biri de Hazreti Talha idi. Hicret'in 36. yılında 60 yaşlarındayken vefat etti. Cenab-ı Allah ondan ve arkadaşlarından razı olsun. Hayır. Evet çocuklar bugüne kadar ölmeden önce cennetle müjdelenen sahabelerden dokuzunu öğrenmiş oldum. Öyle mi dokuz oldu mu? Peki onuncusu kimdir söyleyin bakalım. İnanınca onuncuyu anlatmadınız ki Hasan amca. Ama ben biliyorum. Kitaptan mı okudum? Hayır Hasan amca bize bu konudaki adresi şerifi okumuştu ya. Hı, tamam ama ben kim olduğunu hatırlayamadım. Hazreti Said bin Zeyd öyle değil mi Hasan amca? Evet evet. Ee, şey, e, Hasan amca. Hı. Ne oldu torun? Said bin Zeyd, Hazreti Ömer'in eniştesi olan Sayit mi? <gülüyor> Aferin, seni tebrik ederim torun. Zeyd'in oğlu Sayit tahmin ettiğin gibi Hazreti Ömer'in eniştesi. Hazreti Ömer onların evinde Müslüman olmuştu öyle değil mi? Aferin Çağrı, seni de tebrik ederim. Yeri gelmişken Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu bize anlatır mısın? Anlatırım. Bir gün peygamber efendimizi öldürmek üzere... ...öfkeyle yola çıkardım. Çok güzel çağrı, çok güzel anlattın yavrum. İşte aile büyükleri olan Hazreti Ömer'in... ...kendi evlerinde Müslüman olması... ...Sahid bin Zeyd ve hanımı Fatma'yı çok sevindirdi. Şey, Hazreti Sahid'in babası... Zeyd. <gülüyor> evet o da oğlunun Müslüman olmasına kızdı mı? Ooo çocuklar. <gülüyor> ha, haklısınız ama bu defa tamamen tersi oldu. Ya ha, ne oldu ne peki? peki? Hazreti Said'in babası öteki Mekkeliler gibi putlara tapmıyor. Onların putlar için kestikleri kurbanların etlerini yemiyordu. O ben bütün putları terk ettim. Kalp gözüyle gören, iyiliği düşünen bir adamın yapacağı da zaten budur. Diyordu. O zaman oğlunun Müslüman olmasına da kızmamıştır. <gülüyor> tabii tabii. Üstelik onun sağladığı ortam... ...oğlu Said'in Müslüman olmasını kolaylaştırdı. Ne güzel. Hiç değilse o öteki Müslümanlara göre biraz rahat etmiştir. Haklısın Çağrı, haklısın. Ama Müslümanlara yalnızca ailelere baskı yapmıyorlardı ki... ...herkes onlara kötü gözle bakıyor, alıya alıyorlardı. Oysa asıl alıya alınacak olanlar... ...onlar da öyle değil mi Hasan <gülüyor> Çamurdan helvadan putlar yapıyor Onlardan yardım bekliyorlardı Ne saçma bir şey evet. Üstelik acıkınca da o helvadan yaptıkları putları yiyorlarmış Hani <gülüyor> <gülüyor> hem suçlu hem güçlü diye bir söz vardır çocuklar O müşriklerin yani peygamberimize inanmayıp Allah'a ortak koşanların durumu da öyleydi Kendi saçmalıklarını görmüyor, düşünemiyor, inananlarla alay ediyorlar Onlara akıl almaz baskılar yapıyorlardı işte Hazreti Said bin Zeyd de bu baskılar sonucu Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Peygamberimizden önce mi gitti Medine'ye? Evet yavrum. O hanımıyla birlikte Medine'ye giden ilk Müslümanlardandır. Orada Medine'lilerin büyük yardımlarını gördüler. Bu yüzden de Medine'lilere yardım edenler anlamına ensar denildi. Evet yavrum, evet. Peygamber Efendimiz Medine'li Müslümanlarla Mekke'den hicret edip gelen Müslümanlar arasında kardeşlik bağları kurmuştu. Hazreti Said bin Zeyd de Medine'de evine misafir olduğu Hazreti Rafi bin ile kardeş oldu. Birbirlerine yardımcı oluyor, dostluklarını, kardeşliklerini kuvvetlendiriyorlardı. Said bin Zeyd de savaşlara katıldı öyle değil mi Ozan amca? Bedir savaşına katılmadı ama öteki savaşlara katılıp kahramanca savaştı. Bedir Savaşı'na niye katılmadı? Peygamber Efendimiz Hazreti Talha bin Übeydullah'la birlikte onu başka bir iş için görevlendirmişti. Şam ticaretinden dönen Kureyş kervanı hakkında bilgi toplayacaklardı. Ancak bu sırada Mekkelilerin Medine'ye doğru geldikleri haber alınınca, Peygamberimiz öteki Müslümanlarla birlikte onları durdurmak için Bedir mevkiine hareket etti. Orada İslam'ın bu ilk büyük zaferi kazanıldığı zaman, Hazreti Talha bin Übeydullah'la birlikte Hazreti Said bin Zeyd başka bir yerde, ...başka bir görevde bulunuyorlardı. Ama savaşa katılamadıkları için kim bilir ne kadar üzülmüşlerdir. Hem de nasıl. Bedir Savaşı'nı haber alır almaz oraya hareket ettiler. Ancak savaş çoktan bitmiş, zafer kazanılmıştı. Onların üzüntülerini anlayan peygamberimiz... ...üzerlerine aldıkları görev dolayısıyla... ...savaşa katılmış gibi sevap ve fazilet sahibi olduklarını haber verince rahatladılar. Eee sonra Hasan amca? Sonrası bildiğiniz gibi çocuklar. Sık sık savaşlar yapıldı biliyorsun. Evet. Hz. Said bütün bu savaşlara katıldı. Ayrıca peygamber efendimizin bulunduğu bütün toplantılara katılıyor, onu can kulağıyla dinliyor, öğrendiklerini başkalarına da öğretiyordu. Peygamberimizden pek çok hadisi şerif rivayet etmiştir. Peygamberimizden sonra ne yaptı? O son derece dürüst, karakter sahibi, güvenilir bir kişiydi. Herkesten saygı görüyordu. Hiçbir zaman bir köşeye çekilip oturmazdı. Hz. Ömer zamanında, Ebu Ubeyde komutasında Suriye'de çarpışan İslam askerlerinin içinde o da vardı. Zaferin kazanılmasından sonra Hazreti Ebu Ubeyde onu Şam Validine tayin etti. Aa, aa öyle mi? Hazreti Said Şam Valisi mi oldu? <gülüyor> oldu. Oldu ama kabul etmedi. Aa, neden? E, o bir köşede oturup emirler vermektense Allah'ın yolunda yapılan savaşlara katılmayı daha uygun buluyordu. Ebu Ubeyde'ye şöyle bir mektup gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Said bin zeyten Ebu Ubeyde bin Cerrah'a. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendisinden başka gerçek ilah bulunmayan Allah'a hamd ederek suza başlarım. Siz ve adamlarınız cihat meydanlarında savaşırken sizden ayrı olmaya ve beni Allah rızasına yaklaştıracak olan cihattan geri kalmaya gönlüm razı değildir. Mektubumu aldığınızda ...bu göreve benden daha istekli olan birini gönderiniz. Allah'ın selamı... ...üzerinize olsun. İşte böyle çocuklar. iyiliklerle ...Allah yolunda yapılan cihatlarla... ...ve üstün hizmetlerle... ...dop dolu bir hayat yaşayan... ...Hazreti Said bin Zeyd de... ...hicletin 51. senesinde... ...Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah... Cümlesiyle birlikte ondan da razı olsun Ay. Efendim Umeyye çoktan yatıp uyudu. Gecenin bu saatinde kim gelebilir ki Kimdir o Benim Ebu Bekir Geldim geldim Hayrola bu Bekir. İşi mi var? Efendim uyudun. Evet uyudu. Beni merak ettiriyorsun ya bu Bekir. Şöyle otur da anlat anlatacaklarını. Ee, hani seninle Şam yolunda bir keşişi ziyaret etmiştik hatırladın mı? Evet hatırladım. Yakında Arabistan'da bir peygamberin ortaya çıkacağını söylemişti. İşte o peygamber ortaya çıktı. Ne diyorsun? O peygamber ortaya çıktı diyorum. Kimmiş? Biz tanıyor muyuz? Hem de çok iyi tanıyorsun. Muhammed emin Şey, Muhammed Emine? ha? Evet ya, şaşırdın mı? Yok yok, şaşırmadım. Peki insanlara ne getiriyor? Ne vaat ediyor Muhammed emin Putları yok etmeyi, bütün insanları, yeri, göğü, canlı ve cansız her şeyi yaratan tek bir Allah'a ibadet etmeyi getiriyor. İnsanı insana kul olmaktan kurtarıyor. Haksızlıkları gideriyor. Yoksulların, güçsüzlerin elinden tutmayı, insanları dünyada ve ahirette saadete eriştirmeyi ifade ediyor. Bunlar, bunlar ne güzel şeyler ya Ebu Bekir. Evet ya Bilal. İnsana huzur ve güven veriyor. Açığa vurdu mu davetini? Henüz değil. Kureyş'in öfkesi yamandır bilirsin. Onun için İslamiyet ilk başta gizliden yayılacak. İslamiyet? Öyle mi? Evet. Allah'a teslim vuruş. Sen... Sen Müslüman oldun mu? Hazreti Muhammed bana bildirince hemen inandım. Ben de inanırım ama ben bir köreyim. Benim bir efendim var. İslamiyet'e girersem Umeyye beni cezalandırır. İslamiyet insanları ayırt etmiyor. Hür olanı da köle olanı da aynı değerde. Hepsi Allah'ın kulu. Ben Müslüman olduktan sonra kölelerimi hürriyetlerine kavuşturdum. Onların hepsi de artık benim kardeşimdir. Bunlar ne güzel şeyler ya Ebu Bekir. Beni de götürür müsün Hazreti Muhammed'in yanına? Elbette götürürüm. Yarın gece gizlice bana gel. Ertesi gün gittiler mi Peygamber Efendimiz'in yanına? Evet çocuklar. Hazreti Ebu Bekir'le görüştükten sonra Hazreti Bilal'in içi içine sığmıyordu artık. Sabaha kadar sevincinden uyuyamadı. Ertesi gün Kabe'ye gidip putları şöyle bir seyretti. Tüne kadar yalvarıp yakardığı putlar şimdi taş yığınından başka bir şey değildi onun için. Onların ruhsuz, faydasız şeyler olduklarını anlamıştı. Alaycı bir şekilde putları şöyle bir süzdü. Akşamda peygamberimizin huzuruna vardılar. Öyle oldu Tuğrul. Habeşli Rabah'ın oğlu Bilal, Bilal'ı Habeş'i şehadet getirerek Müslüman oldu. ...sesi çok güzelmiş öyle mi? Müslüman olmadan önce... ...şarkılar söyleyip... ...Efendisi Ümeyye ile misafirlerini eğlendiriyormuş. Ya Müslüman olduktan sonra? O zaman da o güzel sesiyle ezan okuyup... ...inananları namaza çağırıyormuş. Haklısın yavrum haklısın da... ...başından çok şeyler geçtikten sonra. Ya ne oldu ezan amca? Neler olmadı ki yavrum? Neler olmadı? Ya Ümeyye bin Halef, haberin var mı? Neden? Bilal'den. Ne olmuş Bilal'i? Muhammed'in dinine girmiş. Ne dedin, ne dedim? Olanı söyledim. Doğru mu bu? Gerçekten Muhammed'e inanmış mı benim kölem? Evet, her gece onun yanına gidiyor. Ebu Beçir kandırmış Bilal'i. Her gün aramızdan bir kandırıp götürüyor. Bilal'i celal'a işte şiddetli bir öfkeye kapılarak eve koşan Ümeyye... ...büyük bir hiddetle Hazreti Bilal'in yakasına yapıştı. Dövdü mü onu? Önce duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Ne dedi Hazreti Bilal? Doğruyu söyledi mi? Hem de hiç gizlemeden. Bütün açıklığıyla her şeyi anlattı. Hiç yılgınlık göstermedi... Daha düne kadar efendisinin karşısında konuşma hakkı olmayan Bilal, kula kul olmayı kaldıran İslamiyet'in verdiği güven ve rahatlıkla konuşuyor, tartışıyordu. Sonra ona işkence yaptılar değil mi? Evet Tuğrul. Hazreti Bilal'in kararından dönmeyeceğini anlayan Ümeyye çılgına dönmüştü. Eline kırbacını alarak Hazreti Bilal'in her yerini çürütünceye kadar dövdü. Sonra onu hapsetti. Evdekilere de Hazreti Bilal'e yiyecek ve içecek vermemelerini tembih edip evden çıktı. Arkadaşlarının yanına. Evet. Müşriklerin başı durumunda olan Ebu Cehil'e doğru koşup gitti. Eyvah. Ne oldu Tuğrul abi? Ebu Cehil çok kötü bir adamdır çağrı biliyorsun. Kim bilir neler yapmıştır Hazreti Bilal'e. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ertesi gün herkes işine gücüne giderken... ...üzerine eski püskü elbiseler giydirilip... ...ayakları parangaya vurulan Hazreti Bilal... ...sokağa çıkarıldı. Vücudunun her yerinde kırbaç izleri görünüyordu. Çoluğu çocuğu peşine düşürmüş... ...o mübarek insanı... Taşlatıyor küfürler savuruyorlardı Bu da yetmiyormuş gibi Kızgın kumlar üzerinde yatırıyor Karnına çok ağır taşlar koyuyorlardı Dayanabildi mi? O her şeyi unutmuş Yalnız Allah'ı düşünüyor Ondan yardım bekliyordu Müşrikler Allah'a ortak koşan O isyancı kişiler vurdukça Hazreti Bilal Allah bir Diyor ve bu sözü de Ötekilerin suratına sanki bir kırbaçtan Daha şiddet iniyordu. Bu sırada Ya Ömeyye, Bilal'i serbest bırakır mısın? <gülüyor> Neyin karşılığında? Ne Neyi istersen veririm. Tamam, anlaştık öyleyse. Artık Bilal Habeşi'nin hayatında... ...yeni bir dönem başlıyordu. İlk ezanı da Hazreti Bilal okumuştu değil mi? Müslümanlara namaz vakitlerini bildirmek için peygamberimiz... Ezan okunmasını uygun buldu. Sesi gür ve güzel olduğu için de bu görevi Hazreti Bilal'e verdi. Mekke fethedilince de Kabe'nin duvarlarına çıkarak ezan okudu. Evet. İşte bu ezan Mekke'nin fethinin kesin dirili oldu. <Gülüyor> ne mutlu Hazreti Bilal'e. İşte bu mutlu kişi çok sevdiği Resulullah'ın vefatı üzerine büyük bir üzüntü içine girdi. Şam'a gidip oraya yerleşti. Şam'daki camilerde vaaz ve nasihatler ederek... ...teselli bulmaya çalıştı. Ömrünü de yine orada tamamladı. Allah ondan razı olsun. Amin. Hasan amca, Selman'ın Farisi İranlı değil mi? Nereden bildin? Adından Farisi Fars'tan geliyor. Doğru, İranlılara... Farslar denir. Dillerine de Farsça deniyor değil mi? <gülüyor> evet çocuklar. Bu konuya nereden girdiniz bugün? Evde Tuğrul ve peygamberimizin savaşlarını okuyorduk. Hendek Savaşı'nı okurken... ...Selman-ı Farisi'nin yaptıklarına hayran olduk. Ee hayran olmayacak gibi değil çocuklar. Haklısınız. O savaşın kazanılmasında... ...Selman-ı Farisi'nin rolü çok büyüktür. Peygamberimiz zamanda... ...İran daha Müslümanların eline geçmemişti değil mi? Evet. O zaman Selman-ı Farisi... Nasıl? Nerede Müslüman oldu? Medine'ye nasıl geldi? Ha, şimdi anladım Selma'nın faresi neden bu kadar merak ettiğinizi. Anlatayım, anlatayım da sizinle biraz e, gerilere gidelim. Ne dersiniz? Olur. Selma'nın babası İran'da İspan şehrinin bir köyünde oturuyordu. O zaman İranlılar ateşe tapıyorlardı. Biliyorsunuz, değil mi? Yani mecusiydiler. Evet, evet Turun. İyi hatırladım. Selma'nın babası da dinine sıkı sıkıya bağlı bir ateşperestti. Ancak İran'da Hristiyanlar da bulunuyordu. Genç olan Selman, bir gün kilisenin önünden geçerken Hristiyanların ayinlerini gördü. Onları ilgiyle seyretti ve etkilendi. Sonra da rahiplerle tanıştı. Artık sık sık Hristiyanların arasına katılıyor, hakikati arıyordu. Hristiyanlığı kabul etmedi mi? O, mecusiliği hiç sevmemişti. Hristiyanlıktan etkilenmişti ama karar veremiyordu. İslam'daki papazlar onu tam inandıramamışlardı. Daha etkili olacağını düşünerek... Onu Musul'da bulunan rahibe gönderdiler. Musul'dan sonra başka başka yerlere gidip rahiplerle görüştü. Rahiplerden biri onunla konuştuktan sonra şöyle seslendi. Ey hakikati arayan çocuk! Sana bir sır, bir müjde veriyorum. Yakında Arabistan çöllerinde bir güneş doğacak. Bir peygamber gelip insanlığa saadet getirecek. Bu bizim kitabımızda İncil'de yazılıdır. Onun geleceğini haber veren alametler belirdi. Sen ona kavuşmak istersen hemen Arabistan'a git. Ben ömrümün sonlarına geldim. Yoksa ben de oraya koşardım. İşte o rahibin söylediği sözler sermanı çok etkiledi. Artık aradığı hakikati bulacak mıydı? Kısa bir süre sonra rahip öldü. Rahip ölünce Selman artık oralarda duramadı. Hemen yollara düşüp Arabistan çöllerini geçmek, rahibin geleceğini müjdelediği peygambere kavuşmak istiyordu. Ama nasıl gidecekti? Nasıl gitti? Bu sırada Beni Kelp kabilesinden bir Arap taciri Selman'ın bulunduğu yere gelmişti. Selman Arabistan'a gitmek istediğini söyleyince tacir kabul etti. Bunun üzerine Selman çok sevindi. İki içine sığmıyordu. Ama... Ne oldu? O Arap tacı Selman'ı köle olarak yolda bir Yahudi'ye sattı. Ne fena! Sonra Hasan abca, sonra! Yahudi de ticaretle uğraşıyordu. Bir gün ticaret için Medine'ye gideceklerdi. Efendisi yanında Selman'ı da götürecekti. Yaşasın, istediği oluyor değil mi? Evet Tuğba. O günler Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere hazırlandığı günlerdi. Bir gün Selman ağaca çıkmış, efendisinin satın aldığı hurmaları topluyordu. İşte beklediği, özlediği anda gelmişti. Ne oldu Ha Neler olmadı ki? <Gülüyor> İslam kahramanları dörde buluşmak üzere, hoşçakalın.